Merhaba. Çevre ve hava kirliliğinin had safhada olduğu için de kimyasal atıklarını nehre boşaltarak çevreyi kirleten altı fabrikaya 160 milyon yuan yani 26 milyon dolar para cezası verildi. Xinhua ajansının haberine göre ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taikoo kentinde altı fabrikada kentteki iki nehre 25 bin ton kimyasal atık boşalttıkları gerekçesiyle Taikoo Orta Halk Mahkemesi tarafından Toplam 160 milyon yuen para cezasına çarptırıldı. Bu miktarın içinde şu ana kadar çevre kirliliği nedeniyle verilen en büyük para cezası olduğu belirtildi. Mahkemenin çevre kirliliğine sebebiyet vermekten 14 kişiye de 2 yıldan 5 yıla kadar çeşitli hapis cezaları verdiği ifade edildi. Mahkeme kararı uyarınca fabrikalara kesilen para cezasının çevre koruma fonuna 30 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Çin hükümeti özellikle 2014 başından bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadeleye büyük önem veriyor. Çin'deki büyük şehirlerin birçoğu aynı zamanda dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Mersin Nükleer Karşıtı platformu ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği Akkuyu'ya kurulması planlanan nükleer santralle ilgili olumlu çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporunun iptali için idare mahkemesine başvurdu. Mersin İdare Mahkemesi önünde toplanan platform ve dernek üyeleri slogan atarak nükleer santralleri protesto etti. Grup adına konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Urhan, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin ÇED raporuna itiraz ettiklerini belirterek olumlu rapor veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan şikayetçi olduklarını söyledi. İnsanların nükleer santrallerinin zararlarını acı deneyimlerle öğrendiğini söyleyen Urhan, Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son derece avantajlı olmasına rağmen bunun yerine kaynağı dışarıdan gelecek bir yöntemde ısrar etmesi kabul edilemez, dedi. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan da ÇED raporunun bilimsellikten uzak olduğunu, uluslararası ÇED formatına uymadığını iddia ederek, Mersinler yaklaşık 40 yıldır Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına izin vermemiştir, bugün de izin vermeyecektir. Yaşam hakkımızı ve çocuklarımızın geleceğini korumak için herkesi nükleer santrallere karşı mücadeleye davet ediyoruz diye konuştu. Konuşmalarının ardından temsilcileri ÇED raporu ile ilgili yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kendilerine saldıran bir leoparın öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan Kasım Kaplan da kuzeni Mahmut Kaplan'ın beraatlerine karar verildi. Mahkeme kararında leoparın öldürülmesinde kasıt olmadığı ifade edildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çobanlar Mahmut Kaplan ve ile hayvan otlatırken kuzeni Kasım Kaplan'a saldırdığı gerekçesiyle Leopar'ı tüfekle vurarak öldürmesiyle ilgili davada karar çıktı. Çınar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya da tutuksuz yargılanan, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Mahmut Kaplan hazır bulunurken diğer sanık Kasım Kaplan katılmadı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Mahmut Kaplan, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek kendimi korumak isterken bu olay gerçekleşti, suçsuzum, beraatim istiyorum dedi. Savunmanın ardından kararını açıklayan Çınar Asliye mahkememesi, sanıkların bilerek neden olmadıkları ve başka surette korunma olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Leopar'ın saldırısının TCK'nın 25 Taksim 2 maddesi uyarınca ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerden olduğu göz önüne alındığı, Ne belirten mahkeme sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Almanya'nın güneş elektriği gücündeki artışın 2014 yılında yavaşladığı bildirildi. Almanya Federal Elektrik Gaz Senikomünikasyon Posta ve Demiryolu Ağı şirketi yani Bundesnetzagentur tarafından açıklanan verilere göre 2013 ile 2014 Kasım ayları arasında ülkenin güneş elektriği gücü 1953 MW artış gösterdi. Bundesnetzagentur verilerine göre bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %43'lük bir gerileme anlamına geliyor. Bununla birlikte bu dönemdeki artışın daha önce öngörülmüş 2400-2600 MW'ın altında olması da alım garantilerini de gerçekleştirecek azaltımın da daha düşük olmasını sağlayacak. 1 Ocak'la 1 Mart arasında devreye girecek, yatırımlara uygulanacak alım garantileri mevcut düzeyden %0.25 düşük olacak. Almanya'daki mevcut yasal düzenlemeler güneş elektriğine sağlanan alım garantilerinin çeşitli faktörlere göre düzenli olarak gerilemesini sağlıyor. Bununla birlikte yine Bundesnet Agentur verilerine göre aynı dönemde ülkede 1439 MW'lık rüzgar enerjisi gücü devreye girerken 143 MW'lık santralisi devreden çıktı ve Almanya'nın rüzgar gücündeki artış 1296 MW oldu. Almanya rüzgar ve güneşle çok yakın zamanda bütün enerjisinin %50'sinden fazlasını Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek için gerekli olan politikaları güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Diyelim ki darısı ülkemizin başına. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.